Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhabalar. Ben Kenan Doğan. 2018'in bu ilk günlerinde yeni yılı karşıladığımız bu günlerde açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere tekrardan merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umarız herkes için güzel bir yıl olur 2018. İleride yıllar sonra yaşam öykünüzü anlatırken anlatmayı hayal ettiğiniz, düşlediğiniz, dilediğiniz ne varsa umarız hepsi bu yıl gerçek olur Bizler de yıllar sonra sizleri programımıza konuk ederiz. O hayallerinizi paylaşırız. Eee saatlerimiz gösteriyor ve eee Kentin Gizli Öykülerinde bu hafta yine özel bir konuğumuz var. Konuğumuz uzaklardan bizlerle birlikte telefonda ve sevgili Cemalettin Kabaklıgil bugün konuğumuz. Cemalettin Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Maş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, selam. Sizler de iyisiniz. Biz deyiz çok teşekkür ediyoruz. Kentin Gizli Öyküleri programında biz e, kentimizin e, gizli kahramanlarının öykülerini paylaşıyoruz. Biz öyküleri seviyoruz. Dinleyicilerimiz de öyküleri seviyorlar. Öykülerle masallar kardeştir. Telefonun diğer ucunda bugün programımıza konuk olan ve yaşam öyküsünü paylaşacağımız kişi de aslında masalları çok seven bir kişi. Kimdir Cemalettin Kabaklıgil? Evet. Samsun, Kavak, Tabaklı köyünde doğdum. Babam 101, 1938 olarak nüfusa geçitmiş. Renkli bir kişiliğim var. Benim bir yanım öğretmen, bir yanım tiyatrocu, bir yanım masalcı, bir yanım müzelik adam. Evet. Müzelik adam. <gülüyor> ne güzel. Şimdi bütün bu yanları tek tek dinleyeceğimizi paylaşmak isteriz. Ee, biz sizi masalcı dede diye tanıtsak herhalde yanlış yapmış olmayız değil mi? Peki masalcı dedemiz Cemalettin Kavaklıgil'in hayatı nerede başladı? Nasıl başladı? Nasıl bir çocukluk geçirdi? Bize birazcık ondan bahseder misiniz? Tabii. Ee, çocukluğumda e, masala çok düşkündüm. Masal bilen köyümüzdeki ninelerin, dedelerin peşinden ayrılmazdım. Köyümüze gezgin bir masalcı geldi. O zamanlar masal hikaye anlatan gezginler... Türk'ü çığıran aşıklar Anadolu'yu köy kasaba gezerdi. Köylerde köy odalarında kasabalarda kahvelerde halk evlerinde hikaye, masal anlatılır. Saz şanında türküler çığırılırdı. O zaman radyo yok televizyon yok. Halk ancak böyle eğlenir. Böyle zaman geçirirdi. Kültürümüz böyle yayılır. Böyle gelişirdi. Bizim köye gelen gezginci masal atası Eflatın Cem Güney'miş masal atası Eflatın Cem Güney Atatürk döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde katiplik yapmış sonra mesleği olan öğretmenine dönmüş o sıralar Samsun 19 Mayıs lisesinde öğretmenmiş dedem Molla Ali Eflatın Cem Güney'i almış getirmiş kalatilerle bizim köye Ceflatın Cem Güney köyde hem masal anlattı hem masal derledi ben onları dinlerken içime bir masal ateşi düştü ben de masalcı olacağım dedim ve oldum benim çocukluğum böyle masallarla geçti efendim ne güzel hem büyüklerinizden masallar dinlediniz hem de aslında sizi masalcı olmayı iten bu idealin peşinden sürükleyen Eflatun Cem Güney sayesinde sizde masala gönlünüzü verdiniz peki çocukluğunuz masallarla dolduydu sonra bir yandan okula hayatı devam etti Okudunuz evet. değil mi? Ee, sonrasında... Şimdi babam e, babam e, Atatürk'ün açtırmış olduğu köy ensisinin eğitmen kuşlarını bitirdi. Köyümüze boz pantolon, boz ceket de geldi. Değişik bir kıyafet. Ben de içinden dedim ki daha o zaman 5 yaşındayım. Ben de okuyup köy öğretmen olacağım dedim. Ve gerçekten de Kanslı'da okudum ve öğretmen oldum. Evet. <gülüyor> Köy Enstitüsü'nde okudunuz siz. Bunun altını çizerek bir kere daha belirtmek istiyorum. Köy yetiştirdiği öğretmenlerdensiniz. Doğru mu anladım? Evet. Köy eğer kapatılmasaydı bugün Türkiye bambaşka bir yerde olacaktı. Neden derseniz. Köy beraber toprak reformu da yapılacaktı. Köy Enstitüsü'nde bizlere sadece öğretmenlik öğretilmezdi denircilik, gülgercilik sovacılık, tavukçuluk arıcılık ayrıca yeteneğimiz nedir? Bunu sorarlar keşfederler yeteneğimiz doğrultusunda da yetiştirirlerdi. Örneğin müzik alanında yeteneği olan çocuklar müzik e, kurslarına alınırdı aşık veysel gelirdi Efendim spor dalında olanlar ayrıca e, yaşardı o bizim Samsunlu Yaşar Doğu gelirdi çocuklar güleştirirdi tiyatro yeteneği olan benim gibiler <gülüyor> ben hem tiyatrodan yetenekliyim hem de ladin masallarını derlerdim yanımda da bir arkadaş vardı o da türkülerini ve oyunlarını derlerdi ve derlediklerimizi de bize yazdırırlardı ee, yıl içindeki etkinliklerde oynatırlardı Yani çok yönlü yetiştirirlerdi bizi Bir yandan o tarihi kültürü yaşatmak için daha o yıllarda köy enstitüsünde derlemeye başlıyorsunuz Masalları, türküleri derliyorsunuz Sonra da arkadaşlarınıza sergiliyorsunuz ki Onların yaşamasına, sonraki kuşaklara aktarılmasına aracılık ediyorsunuz Çok da önemli bir katkı sağlıyorsunuz Peki köy enstitüsünü bitirdiniz, bitirdikten sonra neler yaptınız? Ha, Köy Enstitü'nü bitirdikten sonra bitirirken ee, Ankara Devlet Tiyatrosu konservatuarını duymuştum. Ee, son sınıfı bitirmek üzereyken konservatuara tiyatro bölümün sınavlarına girdim ve kazandım. Bana orada sordular. Köy Enstitü'nde yatılı mı okuyorsun? Yatılı okuyorum. Babanın bir kefalet ödedin. ödeyecek misin? Ayrıldığın takdirde ödeyemez dedim. Öyleyse git Öğretmenlik diplomunu al Ondan sonra gel tiyatroya dediler Ve öğretmen olduktan sonra Babam dedi ki Oğlum ben seni okudamam Sen evet. öğretmen ol Kardeşlerine bakar, bakacaksın Ve Gerze'nin 6 saat uzağında bir köye düştüm O köye yakın Tilkilik adında bir köy vardı Dedim ki kendi kendime Bu köyün adı Tilkilik Herhalde burada güzel tilki masalları anlatılır dedim ve işte ta o zamandan başladım masal dağcımı doldurmaya gittim de çok güzel tilki masalları da dinledim isterseniz anlatabilirim yani. <gülüyor> tilkilik köyünde de masalları buldunuz orada da e, tahmininiz doğru çıktı. Peki öğretmenliğe başladınız Gerze yakınlarında Tilkilik köyünde. E, daha sonra nerelerde görevler yaptınız? Hangi şehirlerde öğretmenlik yaptınız? Ha, tilkilik köyüne giderken soğuk kara fırtınaya yakalandım. E, hava iyiydi güzeldi kış mevsimiydi ama yola çıktım çıngırdaklı heybe sırtında efendim bu heybenin içinde kalıp kalıp sabun var o devirlerde Anadolu'da kolay kolay sabun bulunmazdı yokluk vardı kıtlık vardı 2. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmıştık sabun fabrikaları azdı köylerde e, sabun bulunmazdı çamaşırlar kül suyu kül suyuyla yıkanırdı ben Sabunu Akpınar Köy Enstitüsü'ne girince gördüm Bizi okula kabul edilince e, Hemen temiz bir şamaşır Verdiler ve Hamama götürdüler. götürürken de elimize beyaz bir şey verdiler e, Okulu bit falan basmasın Diye hamamın adını Duymuştuk da ne görmüştüğümüz vardı Ne yıkanmışlığımız Vardık hamama hamamda Hamam ha kütbesi tamam Çın çın içi sımsıcak bir musluğundan soğuk su akıyor Bir musluğundan sıcak su akıyor Köyde nerede su İşte o evet. Beyaz kalıp bir şeyi başınıza sürün Dediler ve sürdükçe Köpürdü köpürdü mis gibi Kokular yayıldı Vücudumuzdaki bitler pireler Kirler akıp gitti İşte sabunun değerini Buradan anladığımdan masallarımı ben hep sabun Dağıtarak derlerim Seke seke düştüm yola Köyünüzde verdim ola masal derlerim masal bir masala kalıp kalıp sabır. Siz sırtınızda Aynı heybeniz heybenizde uçağınız. Ölmesin, masal anlatan diller var mı bana masal anlatacak bir masala kalıp kalıp sabun. İşte böyle böyle yüzlerce masal derledim sonra oturup şu masalları bir de ben yazıp anlatayım tadıyla tuzuyla yoğurayım. ...kendi ocağımda pişireyim dedim... ...dizi dizi masal kitaplarım oldu. Masallarımın... Cemalettin Bey, Cemalettin evet. bey şimdi yavaş yavaş gidelim... ...dinleyicilerimize de bütün detayları anlatmak istiyoruz... ...hepsinden e, haberdar olsunlar... ...sizi daha yakından tanısınlar istiyorum. Şimdi siz öğretmenliğe evet. başladınız... ...ve köyün enstitüsünde tanıştığınız sabunla... ...aslında o sabun ne kadar da... ...o dönem için değerli bir şey olduğunu farkına vararak... ...siz sırtınıza aldığınız ehebenizi köy köy gezdiniz. Anadolu'da köy köy gidip e, oradaki masalları derlemeye başladınız ve size gelip masal anlatan amcalara, teyzelere de hediye olarak sabun verdiniz. Doğru anladın evet. değil mi? Anlattığınız Evet efendim. Evet. Peki. Daha sonrasında bir yandan öğretmenlik devam ediyor. Bir yandan sizin bu masal derleme, masalcılık serüveniniz de diğer taraftan devam ediyor. E, hangi şehirlerde öğretmenlik yapmıştınız? Onu sormuştum Hemen, size. Tamam. Şimdi ona geleyim isterseniz. Evet lütfen. Şimdi e, kara şey yakalandım ya Hükkili evet. köyüne giderken işte o zaman ben akciğerleri üşütmüşüm. Gerçi ben köyde masal derledim. Çok güzel masal derledim de. Ee, üşütmüşüm. O, o, o zamanlar Nisan ayında okullar, köy okulları kapanıyordu. Ee, yine Atatürk'ün ve Mustafa Necati'nin zamanında öğretmenler ve öğrenciler için Validebağ'da pravantoryum ve sanatoryum yapılmıştı. İşte ben Validebağ pravantoryuma gittim tedavi gördüm. Görürken de baktım ki e, bir gazetenin birinde İstanbul Şehit Tiyatrosu Tepebaşı Tiyatrosu amatör oyuncu alacak sınavla. Doktorlar gittikten sonra hastanenin duvarından atladım. Doğru Tepebaşı Tiyatrosu'na gittim. Ve sınavlara girdim. Çok da gençler vardı. Kazandım. E, meğer Oynanacak oyunu adı hamletmiş Tiyatronun babası e, Muksin Ertuğrul yönetiyor Engin da başrolü oynuyor İşte ben orada oynarken e, Muksin Ertuğrul'un Yani az bir konuşmayla Dikkatini çekmişim e, Beni bir ara çağırdı Oğlum sen kimsin dedi Ben e, Bir yıllık öğretmenim dedim Masal delerken akciğerlerimi Üşütmüşüm de Validebağ Pırantı'nda yatıyorum Oradan kaçıp kaçıp geliyorum Tiyatroyu da çok seviyorum dedim Olmadı evladım dedi Sen tekrar git Tedavini tamamla Biz baş tebiple görüşürüz O zaman böyle yeni Mezunlar 10 yıl geçmence Merkez şehirlere almıyorlardı Tayin etmiyorlardı Evet Biz seni Samsun merkezine Tayin ederiz hem öğretmenliğini yap hem gençleri bul amatör tiyatrını kur e, böyle hizmet et dedi. ve ben böylece hem öğretmenliğini hem Samsun'da e, tiyatro topluluğu kurarak beraber yürüttüm işi Samsun'a döndünüz, Samsun'da öğretmenlik yaptınız ve 25 yıl e, öğretmenliğe evet. devam ettiniz hem çocuklarla evet. beraberdiniz içi şeydiniz hem masallarla iç işeydiniz e, masal evet. deyince aklımıza gelen herhalde İlk birkaç şeyden bir tanesi çocuk. Dolayısıyla e, hepimizin e, çocukluğunda masallar önemli yer işgal eder. Baktığınızda e, öğretmenliğinize nasıl yansıdı bu masalcılık topladığınız, derlediğiniz masallar? Çocuklarla o 25 yılı nasıl geçirdiniz? Ha, ben doğrudan doğruya derse girmezdim. Önce bir küçük bir masal anlatırdım konuyla ilgili. Hatta o masalı çocuklara canlattırılır mı yani? Evet. Böylece dersler çok renkli geçerlerdi. Beş saat, hani ders var ya beş saat. Beş saat bitirdikten sonra Haydi çocuklar ders bitti evinizde dediğim zaman A, -a! derlerdi yani doyamazlardı. Matematiği dahi masala dökerdin yani. <gülüyor> Peki derlediğiniz masalları da kitaplaştırdınız. oturdunuz masal kitapları yazdınız. Kaç tane kitap evet. yazdınız Cem Aydın Bey? Evet. Öğretmenliğimin... E, İkinci yılında çocuk edebiyatını çeşitlerini içeren Kahkaha Kervanı adlı bir eserle başladım. Beni o ünlendirdi. Onun içinde tekerlemeler, bilmeceler, minniler, efsaneler, masallar daha neler neler vardı. Sonra beni cesaretlendirdi. Yine derlediğim Bayburt Göreleri'nden derlediğim gece korku hikayeler oldu. Sonra Nasrettin hocayı çok severdim Gittim memleketine Oraları gezdim ilk yazılan kitapları okudum kütüphanelerden Ve ondan sonra kendime göre Kendi anlatılıma göre Nasrettin hocaları Hocaya şey yaptım e, Hemen bir yayın evi çıktı Bunları aldı derledi şey, Kitap yaptı Daha sonra kitaplarım çoğaldı 65'i 70'i buldum Masallara gönderme yaparak tiyatro oyunları yazdım Devlet tiyatrosu oyunumu kabul etti Diyeceksiniz ki ilk masalı kimden dinledin? Evet. Merak konusu. İlk masalı siz kimden dinlediniz? <gülüyor> i̇lk masalı Deden Molali'den dinledim. Masalın adı Kavak Aci ile Kabak. Bizim yöreler yöre de bu masaldan adını almış. Kavak adını. Evet. Evet Bizim oralarda atalarımız daha Ortasya'dan gelip yerleşmeden önce Kavak yöresinde Kabağ ağaçları çokmuş bir de yaban kabağı da çokmuş. Yaban kabağı da inekler sever bol süt verir. Evet şimdi peki Cemal Tim Bey yaklaşık 50 yıldır Anadolu'da köyleri adım adım geziyorsunuz desek doğrudur herhalde değil mi? Doğrudur. Ya tatillerinde e, geziyordum şimdi emeklendi de daha rahat geziyorum ama artık eski masal ustaları öldüler. Yeni televizyon çıktı, şaban filmleri falan filan çıktı ya. Millet evet. <gülüyor> ona merak saldı, saldı. Şimdi on köy belki masal anlatacak bir veya iki nine veya dede bulabilirim yani. Dolayısıyla şimdi daha çok okul geziyorsunuz, okul okul gezip masallarınızı çocuklara anlatıyorsunuz. Ha, şu anda birkaç seneden beri de yani özelliğimin birisi de şu Masalları tadıyla tuzlu yazıyorum. Ama bir de masal anlatmak da marifet. Eflatun Cem Güney'in izinden gidiyorum. Eflatun Cem Güney hem şahane masallar yazardı... ...hem de o zaman radyolarda masal anlatırdı... ...uykudan önce saatlerinde falan. Ben de aynı şekilde hem masallarım beğeniliyor... ...Tedliller Dergisi'ne tavsiye ediliyor... ...çocuklar tarafından alkışlanıyor... ...hem de e, tadıyla tuzuyla anlatıyorum... Evet okul okul anlatıyorum. Peki sizin çocuğunuz var mı? Ha, benim 3 tane kızım vardı. Şimdi torun sahibi oldum. 3 tane erkek torun var. 3 tane kız torun var. Evet. Peki hem çocuklarınız Şimdi, var hem torunlarınız var. Çocuklarınıza ve torunlarınıza da masallar anlatmışsınızdır muhakkak diye düşünüyorum. Gayet tabii. Onlar zaten dede diyorlar. Bu akşam ne anlatacaksın diyorlardı. Ve masallarla uyuyorlardı. Evet. Peki. Onlar ne diyorlar sizin e, bu masalcı dede olarak? E, aslında e, sadece çocuklarınızın, torunlarınızın değil Anadolu'da birçok çocuğun kahramanı oluyorsunuz. Masalcı dedesi oluyorsunuz. Onların tepkileri ne size karşı? Şimdi inanın en son gittiğimiz bir gayde de Bilecik'ti. E, oralarda da okullara çağırdılar 45 dakika masalları anlattım. Masalların son mitilinde diyordum ki bu masal size hoşça zaman geçirmenin dışında ne verdi? Ne söylüyorlar size? Hikayelerde kahramanların var, iyi yönleri var, kötü yönleri var. Çocuklar iyi yönlerini benimseyecekler, kötü yönlerini dışlayacaklar. İşte böyle ne verdiklerini çok güzel anlatan çocuklara kitaplarımı Ödül olarak, parasız olarak imzalar verirdim ve ertesi gün de kitabı okumuş oluyorlar. Kitabın içinde benim telefon numaram var. Çocuklar, duygularınızı bana yazmayı unutmayın diyorum. Bu eseri okutuktan sonra inanın telefonlar geliyor. Masalcide de iyi ki bu masalı yazmışım iyi ki bu kitabı almışsın diye. Ayrıca mektuplar geliyor. Ben bu mektupları biriktirdim. Ee, çocuk edebiyatı eleştirmeni olan Mavisel Yener vardır. Evet. Cumhuriyet Kitap Dergide evet. e, köşesi vardır. Ve benim gönderdiğim çocuklardan gelen mektupları orada yayınladı. Ne güzel. Peki Cemal Tim Bey e, emekli olduğunuz emekli ikramiyesi aldınız. Emekli ikramiyesiyle ne yaptınız? <gülüyor> ya bunu duydum, da <gülüyor> Evet duyduk. Efendim emekli olunca e, elimdeki biriken Masalları Bastırmayı ve Bir bir da dedi ki Sen o masalları bastır kitap yap Ben de sana minibüsümü vereceğim Kiralayacağım sen Anadolu'ya Gez hem o kitapları çocuklara Ulaştır hem de oraların Masallarını derle dedi Hanım da bana şimdi emekli olacağım Dedim ya hanım dedi ki ya o, o Emekli ikramiyene bana dedi, Ne olur dedi Bir çamaşır makinesi al bir e, bulaşık makinesi al. Olur dedim. Babam da eğitmen köyde öküzleri trene çiğnetmiş. O da oğlum dedi. Bana bir süt öküz al dedi. Olur baba dedim. E, masalları ikramiyem geldi ama onlara söylemedim. E, anlaştım bir ile Kitaplar basıldı. Eylül'e yetişti. Şimdi ben bizimkilere dedim ki. Yahu benim emekliliğimde bir problem olmuş. Mutlaka Ankara'ya gitmem lazım. Belki de 10-15 gün gelemem. Hiç merak etmeyin dedim. O zaman cep telefonu falan filan yok ya. Ondan evet. sonra ben minibüsün koltuklarını söktüm. Bir minibüs 7 bin kitap alıyor. 7 bin kitabı. En arka koltukta da yastık ve bir yorgan. Orada, minibüste yatacağım. Öyle. Yola çıktım. Kavak, Havza, Rezil Köprü, bilmem ne git Geriye dönüp bakamıyorum yahu tavana kadar bu kitaplar yığılır. Ben bu kitapları nasıl çocuklara ulaştıracağım da ikramımı çıkaracağım diyerek. Okullara gidiyorum. Kendimi tanıtıyorum. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiyesi var. Diyor evet. ki arkadaşlar okulunuzda kaç öğretmen var? 10. O zaman azıdı. İşte 10 tane armağan. Müdür bey sana da armağan. Her, bu kitapları çocuklara gitsin çocuklara okusunlar tanısınlar. Şu pencerenin kenarı da 150 kitap bırakayım. Ee, dönüşümde ya kitaplarımı alırım geri, ya e, parasını alırım diyerek gittim gittim gittim 17 gün sonra Kastamonu'ya vardım Kastamonu'nun okullarını dolaştım cuma günü hiç unutmuyorum saat 4 bir de baktım ki milibus'te hiç kitap kalmamış. Öyle bir rahat uyudum ki o gece <gülüyor> Muhteşemsiniz <gülüyor> Cemalettin Bey, Cemal evet. Bey Siz dinlemek büyük keyif ama Programımızın sonuna geliyoruz artık son saniyelerimiz ee, Siz emeklilik ikramiyenizi bile Masallara yatırmış hayatını masallarla Dolu dolu yaşamış ee, Masalcı evet. dedemiz olarak bize son söz Son cümle ne söylemek istersiniz Son cümlem şu Benim şimdi hazır böyle Evde sarı zarfın içerisinde 400 sarı zarf var. Her sarı zarfın içinde üçer tane masal kitabım var. Ben öldüğüm zaman bunu hiçbir Türkiye'deki yazarlar yapmamıştır. Ben öldüğüm zaman efendim beni uğurlamaya gelenlere bu kitaplarım kadın olsun, erkek olsun 400 zarf dağıtılacak. Her zarfın içinde üç masal var. İşte 1200 kitap mı eder. Ee, Hocalara da torpil yaptım. Onlarına 6 tane koydum <gülüyor> ve içine de şunu yazdım. Hocam Kur'an oku ama kısa olsun. Ondan sonra da benim masallarım oku beni toprağa gömülürken dedim. Dilerim masallarımla birlikte toprak olurum. Cemalettin Bey Allah uzun ömürler versin size. Uzunca yıllar Anadolu'da köylerdeki çocuklara Anadolu'yu karış karış gezip gittiğiniz okullardaki çocuklara sizler masal anlatın. Bizler de sizleri evet. dinleyelim. Bugün konuk olduğunuz çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet. Sağ olun. Olur. Evet efendim bugün programımızda masalcı dedemiz Cemalettin Kavaklıgil konuğumuzdu. Anadolu'yu 80 yaşında olmasına rağmen hala karış karış gezen, 50 yıldır masalları derleyen, onları çocuklara anlatan, emeklilik ikramiyesini bile masal kitaplarına, yazdığı masallardan oluşan kitapları harcayan ve bunların hepsini ücretsiz olarak çocuklara dağıtan, hala masal anlatmaktan büyük keyif alan bir masalcı dede konuğumuzdu. Öldüğünde cenazesine gelenlere masal kitabı verilmesini ve dua okunduktan sonra da ardından masallarıyla gömülmesini dileyen bir Anadolu bilgesiydi konuğumuz. Hep var olsun böyle isimler. Hep böyle var olsun böyle Anadolu bilgeleri. Bizler de programımıza konuk alalım. Sizlerle paylaşalım. Sizler de benim de anlatmak istediğim bir yaşam öyküm var. Paylaşmak istiyorum derseniz bizlere Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfasından ulaşabilirsiniz. İki hafta sonu çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.